الحمد لله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل دلالة في النار بجن Selefi Salih'in akidesi kitabından dersimizi devam ediyoruz. Orada da 10. asastaydık. O da Ehl-i Sünnet'in e, Ehl-i Bid'at karşısındaki tutumu. Burada 7 ders işledik. Bugün en son dersidir. O da 8. ders oluyor. Şimdi Ehl-i Bid'at'ı tam datayıyla 7 derste anlattık. Bid'at nedir? اہلی ندیر الیحمت لری نسلسم آٹھ دوسر işleyenlere karşı tutumlarımızı hepsini detaylı olarak چھم Elhamdülillah آٹو لا biz hiç cebimizden bir şey جیم biz Ehl-i Sünnet çerçivesinde %9'an da Ehl-i Sünnet'in tercih ettiği meseleleri aktarıyoruz. Yani Ehl-i Sünnet'in içinde ihtilaf var ise %9'anı icma etmişler bir meseleye. Yani cenelde meselelerimiz icma olan meseleleri anlattık. Yani biz cebimizden bir şey getirmedik elhamdülillah. Biz cebimizden bir şey getirsek Yeni bir şey söylesek asıl da bizim sözümüz atılması lazım, duvara vurulması lazım. Neden? Çünkü eski çöğe yeni adet getiremeyiz. Bu din 1400 senedir böyle gelmiş, böyle de devam edecektir. Kuralları, ölçüleri, her şeyi kurulmuştur. Onun için en samimi Musulman, en samimi alim, en samimi davetçi ne yapacaktır? Kendisinden önceki varislerin ilmini aktaracaktır. Ne kadar samimiyetle eksiz eksiksiz aktardı o nübüvvetin varisidir. Ne zaman ekledi eksilti o nübüvvetten uzaklaşıyor. Dinimiz elimize paket olarak saklam olarak dedik böyle yetişmiştir. Öyle de devam edecektir. Onun için Biz alimlerimizden paketi alırız, olduğu gibi içerisini anlatırız, olduğu gibi de bizden sonra bu, bu paketi bizden sonraki celen cele, nesillere ulaştırıyoruz. Böyle alimlerin peşinde gidilir. Kendisinden bir şey ekleyen bu konu, mavzu konusu olur. Nedir? Eklemek yani bid'at konusudur. Pakete bir şey eklemek şeriat paketine bid'at olur. Eksiltmek de nedir? Bid'atin bir neviydir. Bid'atin artısı var, eksisi var. Yani eklemek bid'attir, eksiltmek de bid'attir. Her şeyde ne var? İçi tarafı var. Orta yoluna dil sırat-ı müstakim yoludur. Allah hepimizi sırat-ı üzerine sabit kılsın. Evet. Yani olabilir. Bir dene gelirler. "Arkadaş, yerçi, neye göre anlattınız bunu?" İşte biz dürüst ehli sünnete göre anlattık. Sen ehli sünnet diye peket tutturmuşlar eline. Ehli sünnet paketi değil. Sen zannediyorsun yok bu anlattığın yanlıştır. O zaman can git kendini kontrol et. Bizi değil. Bizim elimizde delillerimiz var. İşte bu anlattığımızın tümünü bugün En son derste bir bölüm var. Müellif burada bir bölüm koymuştur. O bölümde nedir? Selef imamlarının bize tavsiyeleri. Ne hakkında? Ehli bid'at hakkında. Ehli bid'at ve ehli bid'at hakkında nasıl bir tutum tutarız? Nasıl bir durum ortaya koyarız? Onu onların onlar bize söylemişler. Ana çizgisiyle yol haritasını bize vermişlerdir. Onun için buların sözleri bizim için nedir? Bir muadeledir, yani bir formüldür. Bir e, yasadır, bir e, ölçüdür, bir kaidedir. Buların, buların neyi? Buların sözleri. Neden? Çünkü bunların sözleri nübuvvet mişkatinden çıkmıştır, kaynağından gelmiştir. Bunlar imamdılar. Allah bunları adlarını listede ne zaman koymuştur? He? Bu dünyayı yaratmadan önce bu imamların adları levh-i mahfuzda yazılmıştır. Madem bir şahıs nübuvvet mirası üzerine ölmüşse demek ki Allah Teala bunu dünyaya yaratmadan önce bunun adını imam diye levh-i mahfuzda yazmıştır. Ama ölmemişse, evet şu imamdır, bu hal üzerine ölse imamdır. Olabilir, ölmeden önce yon değiştirir. Ama biz, ehl-i sünnet imamları 1400 senedir, tarihlerine bakıyorsunuz, hepsi hakikî nübuvvet varisleridir. Biz de onların peşinden gidiyoruz. Onun için bu ders, önemlidir. Neden? Çünkü, o imamların tavsiyesi bize, içi şeyden kaynaklanıyor. Bir, Hakiki varislerdiler. Faizlerini nübuvvet kaynağından almışlar. İçlerinde sahabe de var. Tabi güne kadar imamlar var. İçi tarih bunları göstermiş ki bunlar sabat üzerine, din üzerine olmuşlar? Sabit kılmışlar. Bu din üzeri, bu dinden de taviz vermemişler. Tarih bunları ne yapmış? Onaylamıştır. Onun için bunların sözleri bizim için çok önemlidir. Evet şimdi yine arkadaş tek tek okusun şeyleri inşallah biz de açıklarız. Okumadan önce biz dedik imam, selef imamları. Selef kimdir dedik? Bizden öncekiler. Nereye dayanıyor selefimiz bizim asıl selefimiz? Ashab-ı kirama dayanıyor. Resulullah hariç hepsi bizim selefimizdir. Resulullah neyimiz oluyor? Resulullah... Peygamberimizdir, Resulümüzdir, Nebimizdir, Elçimizdir. Bu Selef toplumunun imamıdır. Yani Abubakir nedir? Resulullah'tan sonra Çinci Selef imamı. Sonra Ömer, Osman, Ali vesaire bütün sahaba Allah hepsinden razı olsun bizim imamımızdır. Tabi'in, etba'u tabi'in. Sonra Sondolik olarak dört imam ve ondan bugüne kadar gelen imamlar Bunlar hepsi bizim selefimizdir. Evet, onun için selef imamı derken hakiki ehl-i sünnet imamlarını bahsediyoruz. Olabilir birilerine sahabe zamanında yaşamış ama bizim selefimiz değil. Haricilerin de alimleri vardır, sahabe zamanında yaşamışlar ama biz selef, biz diyebilir miyiz filan oğlu filan Hz. Ali'ye karşı geldi, Hz. Ali onu Nehravayn Savaşı'nda öldürdü. O da sahabeydir, Resulullah'ı görmüştür. O selef mi? Hayır haşa biz onun fikrinden beriyiz. O bizim selefimiz değil. Selef değil ki Resulullah zamanında yaşamış. Selef mirası hakiki taşıyanlardır. Bir de biz eğer mirası taşıyorsak biz de o selefin toplumuna mensubuz. Delil cennete de girsek onlardan beraber meclislerinde oluruz inşallah. Selef aynandır. Selefte soy, tarih önemli değil. Kan ırk önemli değil. Önemli olan mirası hakkıyla taşımaktır. Kim mirası hakkıyla taşıdı o seleftir. Cennette de aynen selefin yanında olur. Evet. Şimdi birinci imamımızdan başlayalım. Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu Kur'an'daki müteşabih ayetleri sizlerle tartışacak bir takım kimseler gelecek. siz onları sünnetlerde susturun. Çünkü sünnete tabi olan kimseler Allah'ın kitabını en iyi bilen kimselerdir. Evet. Bunu kim rivayet ediyor? Rivayetleri de önemlidir. Çünkü bizde bu kurallar, seleften gelen imamların kaideleri bize zincirden gelmiştir. İşte farkımız budur diğer ümmetten. Diğer gruplardan da. Nedir? Nasıl hadislerin senedi var? علمlerden gelen sözlerin de senedi var. İtikadların de bizde senedi var. Zincirleme. Mesela bunu kim rivayet etmiştir? Bunu İmam لالكائی شرح usul اعتقاد اهل السننتi والجماع ویبن بات da bunu aynen İbane kitabında وشریعة لالكائی bunlar ne kitabıdılar? Bunlar itikat ve imamların sözleri zincirden gelen kitaplardır. Yani şu anda biz bu Selefi Salih'in kitabında zincir yoktur. Sadece meselenin özü var. Kaynağı vermiş, buradan almış. O kitapta ne diyor? Filan filandan filan filandan filan Hazreti Ömer'den Hazreti Ömer böyle dedi. Filandan filana İmam Ebu Hanife böyle dedi. Yani bu adamın zinciri var. Yok bir tane gelmiş kafasına sallamış bu güzel sözü İmam Ebu Hanife'ye mal etmiş. Yani bu yamuk sözü İmam Şafii'ye mal etmiş. Öyle bir şey yoktur. Senedi var. Bazı çok güzel sözler var. Selef alimlerinin ama Ehl-i Sünnet alimleri bunlara, kitaplarına katmıyorlar. Velev ki güzeldir, bize de destektir ama katmıyorlar. Diyorlar bunun senedinde kopukluk var, yani zayıf var, yani uyduruk var. Onu hiç almıyorlar. Bizim lehimize de olsa bile almıyorlar. Bunu niye biz naklediyoruz? Ne kadar titiz bir itikadımız var. Demezler bize siz keyfinize göre getirirsiniz. Bizim itikadimiz böyle ince süzgeçten geçmiştir. Diğerleri önce senedir Resullah'a hatta sahabeye ulaşmaz. Sonra yoktur içlerinde. İşte imam böyle dedi, imam böyle dedi, filan böyle dedi. Çitaplarda bunu din kabul ediyorlar. Bir tane gelip kendisi kuruyor, ondan sonra din kabul. Bu neydi? Şeytanın yoludur. Bak bugün de delil vereyim size şeytanın yolu. Şeytanın en büyük penceresi şu anda bu Nedir? Medyedir. Değil mi? En büyük penceresi. Medyayı kuranlar ne diyorlar? Bir kayda var. Diyorlar medya asas yalan üzerine kurulmuştur. diyor yalan diyeceksin, yalan diyeceksin hatta halkı inandıracaksın. Ondan sonra kendin inandıysan başarılı gazetecisin. Yeniden me şeycisin. Medyacisin. Yani zamanla halkın günde medyaya kurulmuş Asıl medya güzel bir şeydir. İnsanları şey yapıyor ama bunu gücler ele geçirmişler. Sümürgenlik kırbaçtan olmuyor. Bu sefer yön, yön yönlendiriyorlar fikirden. Onu hiç ele geçirmişler bunu. Kim başarılı medyacidir? Kim? İstediği gibi yönlendirir toplum Bak görürsünüz aynen şeytan burada da kullanıyor onu, orada da kullanıyor. Evet. Birinci imamımız ne yani delil değil mi İmam, Hazreti bin Khattab, المؤمنین, de حضرت bir güneş gibi bir حضرت حضرت عمر ردی اللہ عنہ دہلی الفصق الہ چوکت حضرت عمر سعادت الدین التندر چونچی قرآن اون حضن فضل فقتر یا نسل یا bu böyle olsun? Kur'an sonradan gelmiş, Ömer'in dediği gibi demiş olsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, benden sonra bir tane ilham verilse ona, ilhamla yöndendirilse, o, o konuda imam olsa bir tane Ömer olur benden sonra. Hak onu kalbinde yerleşmiştir. Şeytan onu görürken bu vadide, o bir vadiye kaçıyordu. Böyle bir imam, bize nasıl bir kayda koymuştur. Çok güzel bir kaydır. Aslında bu kayde tek başına bir ders olur. Ne diyor? Hazreti Ömer, "Yeti unesin yucadilunukum bişşubuhatil bişubuhatil Kur'ani." Diyor ki, benden sonra yani yaşasanız görürsünüz. Çünkü bu ilmi de geybten almıyor. Önce mülhimdir kendisi. Biliyor böyle bir şey olur. Şeytan olmamıştır. İkinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet şartlerini alametlerini açıklamış ya. İşte benden sonra yalancılar olur, e, akılcılar çıkar. Hepsini Resulullah oradan ilhamını alıyor. Diyor ki size bazı insanlar gelir. Yani musulmanların içinden yani de nifak olan içinden. Onun için demedi bazı musulmanlar gelir. Unâsûn. genelleştirdi. Olabilir adam Müslüman değil, Müslüman kılıfına girmiştir. Bu da belagatın, hikmetin şeyidir. Yücâdilûneküm <gülüyor> bişübûhâtil Kur'ân. Kur'an'da ne var biliyorsunuz? Şübuhat ayetler var, bir de muhkem ayetler var. Muhkem nedir? İçki haramdır, domuz eti haramdır. Bu apaçık. Ama muteşabih ayetler nedir? Yani ayeti okursun Dersin bu böyle de olur, böyle de olur. Yani lügat gereyince ayet içi anlamı da kabul ediyor. Buna muteşabih ayetler derler. Ama Kur'an sünnet gelir ne yapar? O muteşabih ayetin noktasını koyar. Onun için Kur'anla sünnet et tendirnaç gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Diyor ki celiller muteşabih ayetleri öne çıkardılar. Onu ile sizinle tartışırlar, cedelleşirler. Neden? Ficriniz karışsın. Şeytan bir şeyini soksun sizin fikrinize. Teslimiyeti bozsun. Çünkü Musulmanların şiari nedir? Âmenne ve saddakne. Semi'ne ve ata'ne. Eşittik ve itaat ettik. Bunu bozmak için ne yapar şeytan gelir? Bu alemanlarını gönderir. Şimdi bize neyi gösterdi? Hastalığı gösterdi. Diyor, bu, bunlar gelirler size Kur'an'ın muteşabihleriyle ne yaparlar? Size gelirler, cedilleşirler. Kafanızı karıştırırlar. Şimdi uzman imam ne veriyor? İlaç veriyor. İlaç uzmandan geldir ne olur? Ona dört sarılır. Yüzde yüz doğrudur. Ne diyor? Huzuhum bil sunenî Oları sünnetten süstürün. Neden? Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Biz senin üzerine ey elçim Kur'an'ı indirdik, onları açıklayacaksın. Li tubayyin lehum." Açıklayacaksın, tebyan edeceksin, beyan edeceksin, anlamını açıklayacaksın, noktayı koyacaksın. Onun için sünnet müphemi muhkem eder. Müteşabihı muhkem eder, müphemi açıklar. Mücmeli taklid eder, müqayyedi açıqlar. Kur'an bularının nokta şey sünnet bularının noktasını koyun. Sünnetten olarak cevap verin. Şimdi Kur'an'ı Kur'an Resulullah'ın üzerine inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allahu Teala'nın elçisidir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, örnek olarak emrolunmuş, uygulayacaksın Kur'an'ın ilmini ve amel edeceksin. Çünkü sen, senden sonra gelenlere nesin? Örneksin. Musulmanlara, kıyamet gününe kadar. Ama Resulullah kime örneğidir? Sahabaya. Birinci toplum, ashab-ı kiramdır. Bu ilaç da nereden geliyor? Ashab-ı kiramdan. Onun için Resulullah ve en iyi Kur'an'ı anlamış. Kur'an'ı da ortaya koymuştur. Ondan sonra sahabe anlamadığı şeyleri gelmişler Resulullah'a sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetin anlamını hepsini açıklamıştır. Demek ki elimizdeki sünnet Kur'an'ın neydir? Birinci tefsiridir, tabir caiz ise. Olan tefsirdir. Resulullah ilk müfessirdir eğer tabir caiz ise. Evet. Onun içüdür buları sünnetten süstürün. Diyor. Yani önlerini sünnet tenkaz. Adam gelir sana der ki Kur'an'da recim ayeti yoktur. Ne ayeti var? Kırbaçlama ayeti var. Ama ümmet izma etmiştir recim ayeti var. E şey recim öç mü var? Bunu nereden süstürdün onu? Ha? Sünnetten süstürdün. Sahabenin birinci toplumunu Resulullah uygulamış birinci toplum uygulamıştır. Süstürdün mü? Süstürdün. Vesaire bir sürü delil var. Bunlara girsek altından uzar. Sonra ne diyor Hazreti Ömer Cevabı verdikten sonra, ilacı verdikten sonra illeti de veriyor. İlleti de veriyor. Diyor ki bir de bilin bunlar niye bu şüphete düşmüşler فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِي أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ İlleti veriyor, pardon. Niye? Sünnet onları süstürür. Diyor çünkü sünneti anlayan kitabı en iyi şekilde anlar. Yani bücünde maalci diyen çesim nedir? cahile, cahildir desek cahil kelimesine zulm olur. Zir cahil de bile oların durumunu yansıtmıyor. Başka bir terim de çıkartamayız kendimizden. Yani neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tek başına anlama imkanı yoktur. Bunlar diyorlar, Kur'an içerimde ne var? Biz dini böyle kabul edeceğiz. Bu batıldır. Onun için Sünnetsiz Kur'an çifirdir. Allah kurusun. İnsanı dinden çıkarttır. Bu din içi kaynaktan olur. Kuş gibidir. Çi kanatı olmasa uçmaz. Akıl neresindedir bunun? Akıl da kuşun başıdır. Akıl olmasa kitap sünnetten anlarsın? aklım var, kitabım, sünnetim yoktur. Ne olur? Fir'an'ın alamanı la olursun. Eğer bir kanatım var ise olmaz. O zaman kitap ve sünnet esas kaynaktır. Diyor ki neden? Çünkü ehli sünnet kitabı en iyi bilenlerdir. Neyten iyi biliyorlar? E çünkü sünnette Aden Zea'ya kadar her şeyin açıklaması var. Yoktur bir ayetin illa Resulullah tefsilini vermiştir bize. İlla Resulullah İp vermiştir bize, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun قرآن قرآن خیری میں رسول اللہ قرآن القاریہ قارعہ. Ah. Bilir misin قارعہ ah nedir? Şora açıklıyor. Onun için Kur'an, Kur'an açıklar. Bir yerde diyor sen iblis sücde Allah Teala, meleklere sücde dedi et فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسِ Melekler sücde etti iblis hariç. Burada sen ne diyorsun nedir? iblis melektir. Ama diğer yerde ne diyor اِنَّ اِبْلِسَ اَكَانَ مِنَ الْجِنِّي İblis cinnenidir. O zaman tefsir etti mi? O zaman bir tane müteşabih ayet nedir? İşte gelir diğer sana bu ayeti alır bak. iblis melektir der sana. Ya iblis melek değil, iblis cindir. Yok ayette böyle diyor ama diğer ayete bakacaksın. Kur'an, Kur'an açıklar. Sonra Kur'an için açıklar, sünnet açıklar. Sünnette ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor sana. Böyle ehl sünnet bu yöntemden Kur'an'ı anlar. Mesela adam diyor sen hemen Kur'an'ı alırım sünneti almam. Eydir. Kur'an'da ne diyor? Hırsızın eli kesilecek. Hırsızı yakaladık Kur'ancılar gelin maalciler. Nasıl eli keselim? İhtilafe düştüler. Biri dedi buradan keselim. Biri dedi buradan keselim. Biri dedi kolunu keselim. İbret olsun. Akıldan daha güzeldir değil mi? Kolunu keselim. Çökümden sökerim. Ama Allah Teala ne dedi? Dedi elini çesin. El hepsi el çayılır. Arapça'da. Ama ne dedi? Sünnet ne dedi? Buradan çesileceğim. Bilekten. İyidir. Bir tane bir lira çalmış. Bir tane 1 milyon lira götürmüş. İçisi aynen çeffede mi? Hayır. Limit koymuştur. Anlatabildim mi? E bunları nerede biliyoruz? Kur'an'da yazmıyor. Namaz bile Kur'an'da yazmıyor. Nasıl kılacağız? Yazmıyor. 5 vakit kılacağız? Yazmıyor. Nasıl kılacağız? Kaç uçak kılacağız? Yazmıyor. Nerede yazıyor? Sünnet yazıyor. Onun için önce şeytan geldi uyanıktır. Sünneti iptal etti. Sonra baktı bir daha uyanıktır. Bunlara başka bir paket verdi. Dedi sünneti iptal edin ama asıl olan Kur'an'daki sünneti kabul edin. Kur'an'daki olmayan hükümleri kabul etmeyin. E, bir de Türkçe'mizde bu yayılmıştır. Mesela adam ne diyor? Namaz namaz Kur'an'da var. Aslı sünnetten alırız onun açıklamasını. Ama başka şeylerin aslı Kur'an'da yokysa ki ümmet icma etmiş bunun üzerine. Rejim meselesi mesela. Taştan rejim yapma. Yende yani Mehdi iner, celir. Yen yani Hazreti İseyer üzerine iner. Ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Hadis sayı hadisler mütevatir var. adamını kabul etmiyor. Neden? Çünkü bunun aslı diyor şeyde yoktur. Kur'an'da yoktur. Ondan sonra el sünnet, sünnette de bulmadığı ashab-ı kiramın sözünden o ayetleri açıklar. Ondan sonra tabi'in, ondan sonra tabi'in, ondan sonra muteber alimler. O da nedir? Bir gündeki elimizdeki tefsirlerdir. Muteber tefsirler. Ondan sonra Arapçaya başvurulur. Arapçaya da başvurulmak güzeldir. مسئلہ چیناری ناماری بک شنا özel e, ibrik gibi آباسا böyle نام içki باد için üzerinde E bu, diyorlar biz, biz bunu bil, niye bilmiyoruz? Arapcamızda bizim yoktur. Bir şiir getirir diyor. Yemen Arapçasında bu var. Bakın bir şiir getiriyor. Gördünüz mü? Arapça öyle. Ve entum samidun. Ayette geçiyor. Diyor ayetler inerken üzerine Necim surasında. Siz samitsiniz. Samit nedir? Geliyorlar soruyorlar İbni Abbas'a. İbni Abbas Resulullah'a dönüyorlar. Sami Resulullah açıklamamış mı bunu? Ashab ü hüram hiçbirini açıklamamış mı bunu? İbn Abbas halimdir. Samidun diyor. Yani eğleniyorsunuz. Dalmışsınız gaflettenisiniz. Eğlenen insan gaflette olur, değil mi? Nereden getirdin? Biz Kureyşler niye bunu anlamıyoruz? Ya e, asıl Arap'ın kaynağı nedir? Yemen'dir. İşte Yemenli şair duymadınız mı öyle diyor? Gördük mü? Arapça şarttır. Ama ne zaman şarttı? Asas değil. Şerttir ölçülerin altında. Evet ehl sünnet böyle Kur'an çoklar. Onun için sünneti bilen Kur'an'ı en iyi bilenlerdir. Onun için Kur'an şübhecilere, Kur'ancilere, maalcilere en güzel reddiye nedir arkadaşlar? Sünnettir. Sünneti çıkardır sanırım. Adamın boyası ne zaman tökülür sünneti reddederken tamam iş bitti. Adama hadis diyorsun, buhari diyorsun. E bir Daccal var bilirsiniz televizyonda çıkar. Bizim başımıza ne getirdiyse Bukhari getirdi diyor. Tam Daccal. Şu anda da çarpılmış zaten. İnsanlık suratı da almıştır tipinden. Tam Daccal. Neden? Diyor, ne getirdiyse başımıza bu Bukhari getirdi. İşte hadisi iptal etmek budur. Evet. Hadisi iptal etsem ne olursun? Kur'an'ı Hazret Ömer'in dediği gibi he istediğin gibi anlarsın. İnşallah bu konuyla ilgili bu çok önemli bir konudur. Bu Hazret Ömer'in bu sözünü yani Hazret Ömer sanki bugün de Türkiye'de maalcilere reddediyor. Onun için bir gün inşallah bunun özel bir ders yaparız. Çünkü çok da talep geliyor arkadaşlar arıyorlar. Çok yani bu fitne var. Kafaları da dikenlerin karışıyor. Ehl-i sünnet bu konuda ne diyor? Ehl-i sünnet ne diyor? Apa çok bellidir. Bizim asas kaynağımız kitap sünnettir. Sünnet sahih olduktan sonra akan sudur. Bu kadar bunlara o kadar itibar etmeyin. İşte yazıyorlar, çiziyorlar, insanların kafasını karıştırırlar. Hiç fıtrat-ı selim insanın kafası karışmaz. Her çeş inanmış ki bu dini bize Resulullah getirmiş. Bitti. Evet. Bu birinci iman. İkinci imamımız ne söylüyor? Ona bakalım. Ne hakkında? Ehli bid'at hakkında. Eydir Hazreti Ömer ne dedi burada? İşte çimler gelir size bazı insanlar gelir. Bundan çimi gazdediyor. Yani sünneti inkar eden, müteşabiha sarılan nedir? Bid'atçıların bid nedir Önderleridir. Şeytanın tam alamanlarıdır. Biz ne dedik? Ehli bid'at şeytanın adamıdır. Ehli küfür şeytanın adamıdır. De Ama derece derecedir. Üzerine ösen, cehennemdesin. alacaksın bir de çıkacaksın نام در zaten فری cehennemin dibini سے Onun için ehl bid'at karşısında bu imamların sözleri bizim için çok önemlidir. Evet, ikinci. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'la kendisine kaderi inkar edenler hakkında soru soran kimseye şöyle dedi. Onlarla karşılaştığın zaman şunu onlara bildir ki İbni Ömer onlardan uzaktır. Onlar da ondan uzaktırlar. İbni Ömer bu sözünü üç defa tekrarladı. Evet. بہ عل تیچرز امام عبد Resulullah'ın sünnetine bağlılıkla meşhurdur. عمر عبد اللہ bir özelliği رسول اللہ da özelliği Resulullah, Sokakta buradan yürümüşse aynen yeri takip eder. Bu vacib değil ama o kadar seviyor. Hatta Resulullah'tan sefere gitmişler. Yolda Resulullah nerede ihtiyacını gidermiş Aynen orada oturdu ihtiyacını giderilmiş. Bu kadar titizdir Resulullah'ın izinde gitme. Böyüc imamdır. Fekih'tir. Bu ümmetin en böyüc imamlarından bir tanesidir. Abdullah İbni Ümer'dir. رسول حق نا نیر نجلی در یعنی انسان لارن عدم لرن سورا لو یا ablası hafsa anamız Geldi dedi, ya ya Ömer, ya Abdullah dedi, Resulullah sana hakkında öyle böyle böyle dedi, ben zikrettim seni. Böyle dedi. Dedi, öcünle Resulullah öyle dedi, ben gece namazını terç etmedim. Gördün nasıl bir imamdır? Bir imam gece namazını terç etmemişse, bunun bunun da üzerine ölmüşse, sabah üzerine, bu nedir? Levhi mahfuzda imam yazılmış. Bu dünyayı Allah yaratmadan önce. Ne diyor bu zat? Celliler ona sordular bid'atçiler hakkında. Bid'atçilerin de hangi grubu? Kaderi inkar edenler Bugün de kaderi inkar ediyorlar. Adam çıkmış diyor ki en komiği yani bunu bile sokakta bir düz bir vatandaş. Adı Musulman. Camii bile görmemiş Desen onu Allah Teala'yı tanıyorsun diyor. Evet Allah her şeyi bilir. Bu ne diyorlar? En meşhurları bir günde çıkmış. Allah Teala sen evlendiğin kadını bilmez. Ne zaman evlendin ondan sonra haberdar olur. Ya bunu devlet bile biliyor. İstihbarat bile bilir. Sen ne yapıyorsun ne yapmıyorsun. Allah Teala yani <gülüyor> bu dünyayı yaratmış bu evrenin içinde kendi bir bu denizlerin altında yerin altında ne var canlı haberdardır Allah Teala. Bilmez mi? Ve subhanallah. Kaderi inkar ediler. Sahabe döneminde de çıkmıştır başlangıcı. Hazret Ömer'in oğlu Abdullah'a geldiler dediler. Ey imam dediler. Bu bir grup çıkmış böyle böyle kaderi inkar ediyorlar. Bizim de Türkiye'de de var. Bir laf var ne diyor? Her çeşkendi kaderini yaratır. Şifirdir bu Allah kuruş. Kader yazılmıştır. Ama biz yazılanı yaşıyoruz irademizle. Allah-u Teala kaderi nasıl yazar arkadaşlar? Yani bir dene haklıdır. Cahil desin ki allah Teala beni cehennemlik yazmışsa ben niye amel edeyim? Zaten yazılmış. Bunlar bir püf noktasını unutuyorlar. O da şudur. Bu kaderin anlama sırrı budur. Allah Teala seni yaratmadan önce bu dünyayı yaratmadan önce, evreni yaratmadan önce seni yaratacak biliyor Ahmet, Mahmut filan zamanda filan tarihte gelir. Ona da seçim hakkı veririm. O hangi yolu seçer onu da bilirim. Ona göre kitabın yazılmıştır. Anlaşıldı mı? Bunu anlayın arkadaşlar. Artık şeytan giriş kaderde yapamaz sizi. İnsanda seçim hakkı var. Allah seçtiği hakkı vermiş buna. Hayır şer ehli cennetsin ehlişi bunu seni Allah vermişti. Ama Allah Teala bir azim Allah'tır seni yaratmadan önce neyi seçeceksin de bilir. Allah Rabbimize de bu yakışır değil mi? Yani sen kendi iradenle sen dünyaya gelmeden önce evrende bulunmadan önce babamız yaratılmadan önce Allah Teala seni tek tek ne kadar evrende insan var gelir Adem'den dünyanın sonuna kadar Allah Teala tek tek hepsinin seçim hakkını bilir ona göre da kitabını yazmıştır ondan sonra bu dünya Allah Teala için sadece hicret olsun diye canlandırıyor yoksa Allah Teala dünyanın sonunu biliyor tek tek insanların da nereye gittiğini biliyor sadece hicret üzerimize kalksın bunu Allah Teala canlandırıyor o kadar kendiler ö ara sordular ki yay bin ömer dediler bu kadar inkarcılar kaderciler çıkmış kaderi inkar ediyorler Bunlar hakkında ne yaparım görüşümüzz nedir sen ne diyorsun dedi oları bulduklarınız yerde idealyte la ik oları bulduk bir şiyet soruyor ona diyor e, oları buldukların yerde oları bir yerde gördüdün olarla karşılaştın Fa birhumm Şu haberi bil ile enne Umar, Umara, İbn Ömer Ömer منهم بريء وهو منهم Ömer onlardan beridir onlar da İbn Ömer'den beriddiler. Tercümede ne demiştir? Onlar da ondan yani He. Ömer onlar, yani bu o, onların fiçrinden Ve onlar da bunu inanıyorsalar, onlardan da nedir? Beridir. Beri ne demektir? Yok uzaktır. Yani tebriye geldim, ben ilan ettim, bu benden değil. İnsan var bazen, ciler mahkemede kendi evlediğinden beri olur. Değil mi? Neden? Mirastan düşer, düşer filan olur. Yani yen bir denesi, bir akrabası bu benden değil, beri olur, ilan eder. Yani bu benden değil. Benim bununla bütün bağım kesilmişti. Eyidir bir tane İbni Ömer'den bağı kesilse ne demektir? Yani ta dalaletin içindedir. Çünkü İbni Ömer hakiki varis imamlarıdır. Sırat-ı müstakim üzerinedir. Eğer o senden beri yani sen dalalet üzeresin. Senin imamın nedir? Şeytandır. 3 sefer bunu tekrar etmiştir. Ben onlardan beriyim, ben onlardan beriyim. Üç sefer niye tekrar olunur? Vurgu olsun diye. Eyyidik kaderciler nediler? Bidatçı diler. Biz ne yapacağız? Bu bidatçilerden beriyiz. Kur'an ile bize cidal yapanlardan, sünnetin inkar edenlerden neyiz? Beriyiz. Beri ne demektir? Yani bütün silamızı, ilişkimizi kesiyoruz. Yani onlardan yan yana bile gelmeriz. Onlardan kopmuşuz. oların meclislerine bile gitmeriz. Ne dedik dersin önce bid'atler? Kulağımız bile şüphelerine duymasın diye kulağımızı bile tıkarız. Berabi diye bıraktı. Bana hiçbir bir yere gelmezsin yan yana. Bitti. İlişkimiz hepsi kesilmişti. Evet. Bu da İbni Ömer'in sözü. Üçüncü imamımıza gelelim. Hala sahabedeyiz elhamdullah. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. heva ehliyle birlikte oturma. Çünkü onlarla birlikte oturmak kalbi hasta eder. Allahu ekber. Yani bu günün demiriyle bir profesör sene hastalığı ne yapıyor? Açıklıyor. Abdullah ibn Abbas Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği amdesidir. Yani en sevgililerinden birisidir. Oğlu da Abdullah nedir? Oğlu Abdullah bu imamın Hebrül Ummah. Bu imamın en büyük alimleridir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Ne zaman dua etti? Abdullah'ın da özel bir enteresan bir yeri var. Her sahabenin bir yeri var. Musulmanlar Me Mekche'den Medine'ye hicret ettiler. O sene hiç kimsenin Musulman şey muhacirlerden hiç kimsenin hanımı hamile kalmadı. İmtihan. Yahudiler ne dediler? Dediler işte bunlar geldiler, bunlar lanete uğradılar. Soyları kesilecektir. E, ehli kitap da eskiden itibarları vardır. Peygamberleri var. İtibar ediliyorlar. Bunlar ilmi biliyorlar Bir şübhet düştü Müslümanların şeyine. İlk çocuk hamile olan kim idi? Abbas, İbn Abbas, Abdullah. İlk çocuk da doğdu. Hazret Ab şey Abbas'ın oğlu Abdullah. Resulullah'a getirdi babası. Amcesi Resulullah'ın getirdi çocuğu. Resulullah onun için dua etti. Ne dedi ona? Duası meşhur. Allahumme fakkihu fi'd-din. Bunu. 13, nedir? nedir? Bu ümmetin neyidir? Değil mi? Alemdir. Hiç kimse bunun hakkında ihtilaf etmemiştir. Yani tam uzman. رسول yani şey madem آریز var Tavsu'ya geldiğim imamdan bize. Bunlardan oturmayın. Oturmayın nedir? Yani yan yana gelmeyin, suhbet etmeyin, yolculuk yapmayın. He? Oturup olardan cedelleşmeyin. Oturup olardan dini konuları konuşmayın. Olardan uzak durun. La tucalisu meclislerine girmeyin bunlar. Uzak durun. Ehli bid'at ise uzak duracağız. Ne için? İse... E, Yani illeti gösteriyor, sebebini de veriyor. دُرْ فَاِنَّمَ جَالِسِهُمْ مُمْرِغَةٌ لِلْقَلْبِ دُرْ O'ların meclisleri kalbi hastalettirir. Arkadaşlar bu kalp var ya, çok hassas bir şeydir. Ne demişler eskiler? Kalp dediler bir cam gibidir. Kırılsa düzelmez, yapışmaz. Yapışsa da izi kalır. hassastır. Kalp hassastır. Çabuk hastalığı alır. Onun için kalbi Allah Teala korumuştur. Neyle korumuştur? Kendine yakın olacaksın. 5 vakit namaz kılacaksın. Sabah zikir, akşam zikri. Her zaman cilalatacaksın onu. Tevbe istiğfar. Her zaman onu kuruyacaksın. Kalbin tevbe istiğfarı Allah'tan irtibatı kessin. Hemen şeytan eli tetiktedir. Gelir onunla düşürür. Şübhetler doldurur. Evet bir gün doldursa etkilemezsen ama bir günde biraz gafil olsan bir haftada sana kalbin gitti. Bizim kalbimiz niye zayıf oluyor? Niye görürüz masiyeti etkilemiyor biz eskisi gibi? Ama ilk gördüğümüzü etkiliyor. Sonra ne oluyor? Beynimiz doluyor diyoruz ya. Kalp öğreniyor. Öğrenmemesi için ne yapacağız? Devamlı cilaleyeceğiz kalbi. E, bu meclisler ne yapar? Kalpte o şüpheleri o ehl-i bid'at, hava ve heves ve şeytani fikirlerini yapar, kalbine alıştırır. O zaman artık münkeri görersin, inkar etmez. Ama şimdi bakın, yaz geldi, sanki kadınlar azdılar. Her yerleri dışarıda. Eskiden öyle değildir. Eskiden 20 sene önce kadınlar bu kadar çırıp çıplak çıkamazdılar. Ama şu anda ne oldu? Normallaştı. Neden? Televizyon yavaş yavaş yavaş yavaş gözümüz alıştı. Işte artık baba kızını görüyor. pantolon girmiş. Her yeri meydanda e, hoşuna gidiyor. Sanki normaldir. Eskiden eskiden bir şey diyemese de üzü de kızarırdı. Basamak basamak şu anda normal oldu adam için. Neden? Öğreniyor insan. yavaş yavaş. İlk önce senin zoruna gelir ama ondan sonra alışırsın. Onun için sen şübhet, bid'at, sünneti reddetmek, şeriate karşı gelmek, bunları hiç öğrenmemişsin, duymamışsın, bir sefer düşen hemen seni işlemez bunlar. Karşı koyarsın, etki tepki verirsin. Ama yavaş yavaş ne olur? Alışırsın. Onun için kalp hastalanır. Evet, Ben giderim şu anda bir mecliste oturuyorum. Bidat meclisi. Ben kalbim zırhılıdır. Ama bugün bir damla, yarın bir damla, üç gün bir damla. Bu ne olur? Yer yapar. Yer yapmasa da şeytan ne koyar? O, o hastalıklar var ya bir damla koyar. O damlayı sen silersin. Aynen bilgisayarda virüs gibi. Siliyorsun, format atıyorsun, kalıyor. O uyuyan hücreler gibidir. Yeri geldi bir de canlanır. Bir zayıf nuktan olur. Şeytan oradan giriş yapar sana. O şüpheti uyandırır hemen. Bir zayıf nuktan olur. Mesela geçen gün bir arkadaş anlatıyor. Bir arkadaş düz, düz bir musulmandır. Yanında bir kadın işçi çalışıyor. Düz musulmandır. Kalbi zırhlı değil. Bir yerde duymuş ki, demiş ki Bir profesörden meşhur Deccal'den. Duymuş ki demiş ki evlilik İslamiyet'te karı koca anlaşsın. Yani kadın erkek anlaşsa bunlar evlidiler. Bu şahit-i mahit. Bunlar formalite yani. E bu da yanında beşerdir. Bir kadın gelip çalışıyor. Anlaşmışlar. Bunu savunuyor. Ben zina yapmıyorum diyor Allah. Ben anlaşmışım. Evli sayılırım. Atabildim mi? Bak gördün mü? O yerinde kalmış. Bir noktaya geldi, vakıya geldi. Kadın geldi yanına, yalnız kaldılar. Hemen o şüphe devreye girdi ya. musunu Adam zine yapıyor, ondan sonra beş vakitte camiye gidiyor. Gördünüz şeytan nasıl iş eder? Onun için İbni Ömer uzmandır, sözüne uymamız lazım. Uzak duracağız. Kulaklarımızı tıkayacağız. Evet. Dördüncü imam. Zahidlerin imamı Fudayl bin İyaz rahimeullah şöyle dedi. Dininle ilgili bir konuda bidatçıya sakın güvenme ve işlerinde onunla istişare etme. Onun yanında oturma. Kim bidatçıyla birlikte oturursa Allah onun kalbini kör eder. Fudayl bin İyaz tabiidir. Tabiillerin de imamıdır. İma, i̇mam imamlığı da ne de meşhurdur? Tabi ilimde meşhurdur, imamdır. Bir de artı Zahitlikiyle meşhurdur yani kalbi yaprak gibidir çok incedir o kadar zahittir Hatta nedirle kabul vermişler ona İmamül haramn var yani içi mekçemediğine haramında meşhurdur oradan ayrılmaz camiden 24 saat camide ibadet eder ilim telebesi ilim alkazı var bir de ne demiş onu abidel haram' ہت عبد اللہ مبارک و ارکادہ şeyde حجر ارکادہ شی ام عبد اللہ نئی اپنی جاحی تھی جہادی arkadaşına şey yapıyor فرانگہ gelmedin لردان bizimle شد اللہ üzerine vacip değil bu جہاد Çünkü چونکہ جہاد vacip değil bir çimsim çim kalksa o çim kalkmaz o mutetevvi gitmiş tatوع etmiş gönüllü gitmiş Abdullah ibnü var kişi de tabi içisi de iman yazıyor ona bir şiir yazıyor <gülüyor> davet ediyor onu he diyor ona ya abid el haramayn لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب abidi Sen bizim halimize görsen dersin ibadetmen ne yapıyorum? Asıl ibadeti bunları yapıyorlar. Senin eğer he, yanakların sakalın göz yaşından Allah korkusundan ıslanıyorsa bizim yanımız bedenimiz kanımızla ıslanıyor. Teşvik ediyor cihadı onu. Yani adam meşhurudur abidil hareminin. Öyle bir imamdır. Evet. Ne diyor? Çok bir uzmanca bir İlaç veriyor bize. Diyor sahibu bid'atin لَا تَأْمَنْهُ عَلَى دِينِكَ Diyor bid'at sahibinde dinini bid'at sahibine emniyet et, etme diyor. Ne demektir? Yani dinini bid'at sahibinden alma hiçbir zaman. Bu bir kaydedir Yani bir bid'atçe gelip demez misin? Demezsin. Bu meselede dinimiz ne diyor? Bu meselede fıkıh nedir? bir durumunda ona اُنانے yapma اتھا yapma. Yani şimdi mesela bir یعنی bir sorunu var ailevi sorunu ticari sorunu, جلب اہل اتھا مشورہ o değil sadece istişare عالم dönersin yan onun meclisine de gitme Madem bid'etçidir uzak durun Allah mı ne emrediyor sana? Ve men جلس ila sahibi bid'atin diyor ki sonra ne veriyor neticeyi veriyor. Çin beni dinlemezse bir sahibi bid'atin yanına oturuyorsa he? Ve men جلس ila sahibi bid'atin aurathu Allahil Allahul alim. Diyor ki Allah subhanahu bir, bir tane bid'at sahibiyle oturuyorsa, ben bid'atçı değilim ama bid'atçiler toplumuna gidiyorum. Bazen derslerine katılıyor. Bazen suhbetlerine gidiyorum. Bazen yemek yiyoruz beraber. Bu toplumlarıdır. Bunlara katılıyorsak diyor ki onun kalbini Allah Teala çorlatır. Bak gördük mü? Hepsi imamlar aynı ilacı veriyor. Kalpten ilgilidir bu. Kalbin çorlanır. Nasıl çoralır kalbin? Artık munçeri görüp inkar edemezsin. معrufu emredemezsin. ایلığı emredemezsin. Neden? Kalbin çoralır. Damla damla damla damla bidat bidat ne olur? Kalp biter. Evet. Bu da dördüncü imamın sözü. Tabi bu dördü bile, bu dördü de aynen kaynağlarda geçiyor, lalekai'dir dedik, ibanedir, ibn Battan'ın senetle gelen bize nelerdir? Sözlerdir. Evet. Beşincisi. İmam hasan Basri Rahime şöyle dedi. Allah tebareke ve teala heba sahibi kimsenin tövbe etmesine izin vermek istemez. hasan Basri ganiyun anil Tarif Bu da meşhur imamdır Hasan-ül Basri. bir alimdir diyor نسل امیر حدستہ حسن söz mihbe vot miskatından çıkıyor kaynağından geliyor onlar kendilerine bir şey demezler diyor ki eballahu tebaraka ve teala en ya'den li sahibil heva bitubetin haza sahibi her şeyi hava netisine bağlamış ya aklı tabi bu üçü hava akıl nefis üçü şeytanın neyidir insanoğlunda buna bağlamışsa Hayatını buna odaklamışsa, buniden amel ediyorsa, Allahu Allah Teala buna tövbeyi nesip etmez. Tövbeyi buna nesip etmez. Demek ki, biz bir şey buradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bu imamın sözünden. Adam var, bid'ati işliyor, gelip diyorsun ona kardeşim, bu bid'attir. Niye bid'attir sana diyor. İşte gösteriyorsun ona, Hemen dönüyor. Hakkı görüp dönüyor. Adam var görüp hakkı getiriyorsun ayat, hadis dönmüyor. Neden dönmüyor? Demek ki kalbi nedir? Bu imamın Hasan Basri'nin dediği cibin olmuştur. Hevasine çitlenmiştir. Diyorlar at gözlüğü takmış. Taassup. Onun bir şeyi de var ne olmuş? Taassuptan sonra fenetik olmuştur. Yani görmüyor artık. Hedefini görüyor sadece. Böyle insana tövbe nesip olmaz. Çünkü o nesip olan kalbinde iman var ki o iman onu ne yapıyor? Cerit çeviriyor. Ama iman olmayan kalbinde ne yapar? Neye iman? İmanı var tabi Allahçı yapıyor. Ama iman ayet ve hadise تسلیمیت ایمان Allah. Allah olmaz امام دہ bakıyoruz bu imamın sözü سی بول مس ایارا بخیر بمام دم دمام سوزی Asmandan gelseydi vahiyle bunu tartışma bizim haddimize miydi? Değil mi? Değildi. Onun için Kur'an sünnetin biz hükümlerini tartışmıyoruz, teslim oluruz. Ama imamların sözü içi şeye tabiiti bir ölçüye bir ölçüye içi he? uygulama ve vaki. Yani bunu zaman gösterir. Bakıyorsun ölçüde, evet bir iman başarılıdır. Geçiyor sınıfı. Ölçüler bunu destekliyor. Allah-u Teala tövbe ehline vermez. Bir de bakıyorsun neye? Tarihe bakıyorsun. Kim inat etmişse bid'atinde, o bid'at üzerinde ölüyor. Bakın tarihe. Kim bid'atinden tövbe etmişse, bakıyorsun hava ehli değil. Yanılmış, diyor haktadır, İsrail'i cedel yapıyor, sonra son nefeste dönüyor. Ama bid'eti üzerine öne bakıyorsun bid'eti esas almış onun üzerine amelini yapıyor. Onun için tarihe bak, tarihi okuyun. bidat imamlar hepsi bu türdendir. Ama dönenler, mesela İmam Eş'ari, rahimahullah, 40 sene mutezile imamı yaptı. Bir, bir buçuk sene zigzag yaptı, ondan sonra döndü. Kırkçı sene sonra döndü. Neden? Çünkü mutezile zamanında da o hedefe çitlenmemişti. Hakkı araştırmak hedefindeydi. Ölçüleri, kriterleri hakkı bulmak istiyordu ama şeytan şaşırmıştı onu. Ama sonra Allah o imanıyla ona hidayeti nasip etti. İmam, İmam Gazali Rahimahullah, böyük imamdır. Ama nedir? Bazı konularda bakıyorsun hadiste Kendisi diyor. Kendisi kitaplarında diyor. Diyor benim hadis ilmimde eee kaynağım ve ilmim diyor azdır diyor. Zayıftır. İn ilmî fi'l hadîsi muzjat. Azdır diyor. Onun için hatalara düşmüştür. Ama niyeti doğru olduğu için, kendisi ehli bid'at olmadığı için, hava nefis üzerine değil, hakkı görüp tabi olanlardan da e, iyidir, ne yaptı? En sonunda vefat etmeden önce Allah Teala kurtardı onu. İmam buhari vefat ederken, e, İmam Gazali vefat ederken ne oldu bilir misiniz? En son sene her şeyi tercih etti. Dedi biz yaptığımız bütün kelamlar boşymuş dedi. Asıl elim dedi, kütüpsüttededir. Vefat ederken de buhari el üzerinde okurmuş, gözkünün üzerine düştü, düştü, vefat etti. Allah'ın sevgili kulu mu? Kuludur bak, nesip etti. Ama bir bil'at üzerine öldü. Allah oları da rahmetiyle muamele etsin. Onun için bu imamın sözüne kadar doğrudur, bu da ortaya çıkıyor tarihle. Evet, O bir imamlahekhim i̇mam şöyle dedi Allah'ım bilat sahibinin bana iyilik etmesine izin verme ki bunun sonucunda kalbim ona sevgi beslemez Abdullah İbni Mübarek biraz önce anlattık tabiindir hem de mucahit imamların nedir mucahitlerin imamıdır tabiinlerde ve hem böyley alimdir hem böyle mücahittir Meşhurdur. ve şudur ne diyor Enteresan bir sözü var. Burada. O kadar bid'atten diksiniyorlar. Diyor ki Allah'ım dua edir duasında. ki bizim bir aklımıza gelmez. لَا تَجْعَلْ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ عِنْدِي يَدًا فَيح... فَيح... فَيح... فَيح... فَيحبه... فَيحبه... فَيُحِبُّهُ فَيُحِبَّهُ قَلْبِي Bid'at sahibini yanımda ne yapma? Bir iyilik etmesine izin ver he <gülüyor> لگئی yani اللہ İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmez. Yani bir tane insan kafir ise, sana birlik etse ona teşekkür etmen lazım. Onun için bu diyor ki ya Rabbi bid'at sahibinin beni ona hiç muhtaç etme. Benim ihtiyacım gidersin. Kalbimde bir sevgi ona karşı beslensin. Yani düşmemiş ama ileriyi düşünüyor. Onun için gördük mü bid'atçilerden ne kadar uzağa olmak? Bak bu imamların sözleri nedir? Kriterlerdir hepsi bizim için. Evet, bir tane de son okuyalım. Hadis ilminde müminlerin emiri olan Süfyan-ı Sevri Rahimallah şöyle dedi. Her kim bid'at sahibine onun bid'atçı olduğunu bildiği halde kulak verirse Allah'ın koruması onun üzerinden kalkar ve kendi haline terk edilir. Süfyan-ı Sevri de Hadiste bu da emir el-mu'mininindir. Meşhurdur Sufyan es-Sevri belçemidir. Ehli sünnetin alimlerinde olması olmazdır. Dur men asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lam annahu sahibi bid'ah. Diyor ki bir dane bir ehli bid'ati dinlese, biliyor bu ehli ama dinledi. Hoşuna gitti. Biz yapıyoruz bunu. Maalesef televizyonda bilmem nerede, bu ehli bazen dinliyoruz. Bu hatadır demek ki imama göre. Dinlemeyeceksin. وَلَوْتِي <دلوقتي> بِالْقِينَ Bu konuda doğru söylüyorsa. Dinleme. Kulağını tıkacaksın. Elhamdülillah خير var. Dinlemeyeceksin. Diyor ki, Biliyorsa bir adçidir. Dinliyorsa da onu. نُزِعَتْ مِنْهُ عِسْمَتُوُ وَوُكِّلَ اِلَى نَفْسِهِ Allah insanları kurur. Değil mi? Allah مؤمنleri kurur. ممین لرلہ کورومس مسمۃ میرر نر کوروما اللہ خرما سے نو سین دینا بڑا خالر مادم سین سین دینا جوانسن اہلی بھی اتہ خارا درسن ٹام چیک دے سن جوانا bu duruma بدروما yani sen سن اللہ göz kırpmak چین ne yapma bırakma Göz kırpmağına kaderdir saniyeler değil bile. Saniyeler beni kendi nefsime teslim etme. Ben senin emanetiyim. Senin ismatın altındayım. İşte buradan çıkartıyor imamımız. Onun için ne yapacaksın? Uzak duracağız kardeş. Ehli bid'etin toplumundan derslerinden, her şeylerinden uzak duracağız. Ki kalbimize işlemesin. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki ders bu konuda devam ederdik. Biz isterdik erçen için ama imamların sözleri o kadar tatlıdır. İnsanı şavkalıyor. İnsan kendini tutamıyor. Yani bunlar hepsi kriterlerdir. Her birisi bir ders olması lazım. Onun yanında delillerini de getirmemiz lazım. Ama zaman darlığından bu kadar. Allah hepimizi bu imamların izinde gidenlerden eylesin. Bunların yolunda bize çene kapamayı نصیب عیلیہ سن اہل بھی اتن عزاء علیہ سن اولردم دیز رب العالمین.